Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in ee, Hayırlı akşamlar kıymetli arkadaşlar ee, Elmallah Hamdi Yazır'ın tefsirinden Furkan suresinin son bölümünü okuyoruz sizlerle beraber biliyorsunuz ee, Efendim hepimizin e, eli kalbinde e, Zihnimiz e, adeta felç olmuş Efendim ne diyeceğimizi bilemez ne okusak ne dua etsek diye birbirimize sorar haldeyiz e, ve herkes bu konuda Muhtemelen bir şeyler söylememi bekliyor ama e, işin ehli uzmanı ben değilim arkadaşlar İşin ehli ve uzmanlarını dinleyip onlara göre hareket etme onların dediklerini e, dikkate alma mevkindeyim ben de e, sadece söyleyebileceğim şu e, biz Müslümanlar olarak arkadaşlar e, Güçlü olmak hem güçlü hem dost doğru olmak güçlü olurken yolda Müslümanlığımızı kaybetmeden yani efendim her ne yapıyorsak onu en iyi şekilde yapmak. Bunun ben en derin en uzun vadeli en kalıcı strateji olduğunu düşünüyorum ve bunu strateji olsun diye de değil bir kulluk olarak görüyorum şahsen kanaati acizanem odur yani. Ben dünyada herhangi bir şeyi kurtarmak, herhangi bir şeyi başarmak için değil, Allah'a hesap verirken bulunduğum her anda o anın gereklerini yerine getirmemekten sorumlu olacağımı düşünerek bunları söylüyorum. Dolayısıyla bu konularda bize bakmayın arkadaşlar. Biz vaizlere, biz çok konuşanlara, biz efendim toplumun önüne düşüp böyle heyecanları yükseltenlere değil, İşin aslını bilenlere, e, strateji geliştirenlere e, ve size düşen, bize düşen rolleri akıllıca taksim edenlere bakmak gerektiğini düşünüyorum. E, birbirimizi üzerek, birbirimizi zayıflatarak, birbirimizin sözlerini değersizleştirerek, e, birbirimizi paçasından aşağı doğru çekerek e, Yahudilerle mücadele edilmeyeceğini, İsrail'le böyle mücadele edilmeyeceğini düşünüyorum. Tam tersine birbirimizi tercih ederek, el, el ele tutarak, birbirimizi destekleyerek, birbirimizin e, yolunu açarak hatta, yolunu açarak, yardım ederek e, bu mücadelenin yapılabileceğini düşünüyorum. E, bundan neredeyse bir sene önce e, Efendimiz Ahide Tuğba Kor hocamızın bizim sayfamızdaki serbest kürsüde e, icra ettiği konferanslar var. E, tarihçesini anlatan, nasıl oldu da bugüne gelindi. Bugün hangi durumda ve bundan sonra biz neler bekliyor? Biz Müslümanların neler yapması gerekir? Orada hepsi anlatılıyor ve işi çok iyi bilen biri tarafından anlatılıyor. Onun üstüne söz söylemek bir vaizeye hiç yakışmaz. Yani hiçbir şey bilmiyorsa bari haddini bilmelidir insan. Dolayısıyla arkadaşlar bir de bulunduğumuz yer çok etkileyici. Furkan suresinin son bölümündeyiz. Efendim 63. ayet geçen hafta biraz başlamıştık. İbadur Rahman diye başlıyor ve Cenab-ı Hak Rabbimiz burada kendisinin has kullarını hem de Rahman ismin, ismine izafe ederek Rahman'ın has kulları şöyledirler diye uzunca bir bölümde Rahman'a has kul olacak olanların evsafını sayıyor. Bana sorarsanız Rabbimiz çok güzel denk getirdi. Yani Mescid-i Aksa için ne yapabiliriz? Filistin için ne yapabiliriz? Ve genelde bütün Müslümanlar için, İslam için, ilahi kelimetullah için ne yapabiliriz? Sorusunun cevabı adeta bu ayetlerle bize tam da gününde veriliyor. Yani e, gerçekten e, ne kadar etkilendiğimi ve size hep söylediğim Kur'an size cevabı verir. Kur'an sorularınızın cevabını verir. Yeter ki her gün onu açın. Yeter ki her gün oradan o mesajı okumayı efendim adet haline getirin derdik hep biliyorsunuz işte şimdi kaldığımız yer burayı biz planlamadık yani tam Mescid-i Aksa'da bu olaylar olacağı sırada biz burayı okumuş olalım diye bir planla olmadı şu anda okuduğumuz ayetler biliyorsunuz böyle denk geldi işte Kur'an-ı Kerim böyledir arkadaşlar canlı gibidir sizi gözetler sizi izler ve siz onu açtığınızda tam o anda neye ihtiyacınız varsa onu sizin karşınıza çıkarır Lütfen her şeyi bırakıp hepimiz hiç olmazsa şu bir saat içerisinde bu elsafı ben kendime nasıl edinirim? Bunlardan neler eksik? Benim hayatımda bir aynaya bakıp yani başkalarının kusurlarını aramaktansa efendim kendimizi daha iyi hale getirmek için ne yapmamız gerektiği konusunda bir reçete gibi kabul edelim burayı ve efendim gereken aksiyonu bu konularda bir alalım arkadaşlar buradan başlayalım başlamamız gereken yer burası rahmanın has kullarını Allah asla yalnız bırakmaz arkadaşlar onları asla üzmez onları asla mağdur etmez onun yani ama iki evrenle birlikte düşünün yani dünya ahiret beraber düşünün hadiseleri onların davası asla tecmürde olmaz onların yolu asla zelil zillete çıkmaz Dolayısıyla biz bakmamız gereken şey ben bu yola girebilecek evsafta mıyım ona bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki orada kalmadan yani zaten o evsafa haiz olanlar o evsafa haiz olanlara yollar açılır arkadaşlar. Ne yapayım diye böyle bön ortada bakınmaz yani o zaten ne yapacağını çok iyi bilir o zaten büyük bir ee, hedefin bir parçasıdır anlamsız yaşamaz boş yere yaşamaz hayatını e, günü birlik hazlar için tüketmez zaten zaten yani öyle olduğu için de ne yapacağı da çok belli olur o insanın şimdi biz hatırlayalım arkadaşlar çünkü birkaç tanesini okumuştuk en başta ve ibadur rahmanillezine yemşune alel ardı hevnen Yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler Rahman'ın kulları. Bu yeryüzünün bugün için özellikle şu pandemi döneminde ben dijital dünyanın da bir yeryüzü olduğunu düşünüyorum. Yani sanal yeryüzü adı üzerinde. Efendim dijital dünyanın kapısından girdiğinizde yani telefonunuzu bilgisayarınızı açtığınızda orada saldırganlaşan bir klavye şövalyesi değil tevazu içinde alçak gönüllülükle öğrenmeye açık efendim öğretmeye paylaşmaya hevesli efendim e, samimi bulduğu o e, samimi bulduğu herkese karşı mütevazi e, diyeceksiniz ki samimiyeti nasıl bileceğim insan kendinde var olan özelliği başkasında da çok kolay tespit eder arkadaşlar e, biz bir, va bir vasfı bir başkasında göremiyorsak yani bulamıyorsak o bizde olmadığındandır bakın bunu da zihninize yerleştirin kabul eder misiniz etmez misiniz bilmiyorum ama benden söylemesi arkadaşlar hep anlattığımız bir alıntı var beni çok etkilemiştir ve gerçekten hayatımda kriterim olmuştur. İmam Kuşeri Risalesinde aktarıyor diyor ki işte adamın biri gitti diyor zamanın şeyhlerinden birine Dedi ki efendim öyle bir devre geldik ki Allah'tan korkan kalmadı. Bu hangi tarih? Gazali'nin yaşadığı tarihi aşağı yukarı. Aralarında bir zannediyorum 50 sene kadar bir fark var maksimum. Yani bin yüzlerden, bin, binli yıllardan bahsediyoruz. Binlerin başlarından bahsediyoruz. Adam diyor ki öyle bir devre geldik ki Allah'tan korkan kalmadı. O söylediği mürşit Allah ona rahmet etsin o cevap veren kişi diyor ki sen Allah'tan korksaydın korkanları görürdün diyor. Arkadaşlar alemi nasıl bilirsin kendin gibi? Başkasını tavsif ederken, başkasını karalarken kendimizden bahsettiğimizi unutmayalım. Bir edebiyat eleştirmeni de diyor ki, o sözü de çok seviyorum. Bir romancı diyor bir at sayısını anlatırken bile romanında aslında kendisini anlatır diyor. Dolayısıyla lisan üslubu beyan aynıyla insan demiş atalarımız. Yani konuşma biçimimiz, ilişki biçimimiz. Bizim kendi şahsiyetimizi ortaya koyar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ama bu konuda rol de yapamayız. Yani şahsiyetim şöyle görünsün diye olmadığımız biri gibi davranmayı sürdüremeyiz. Bu sürdürülebilir bir şey değildir. Ancak çok kısa ilişkilerde belki bir parça çok becerikliysek o da efendim rol yapabiliriz. Demek ki buradan çıkardığımız netice kendimiz mütevazi olacağız. Alçak gönüllü olacağız. Çünkü Rahman'ın kullarının birinci vasfı yeryüzünde tevazu ile yürümeleri. Ve eğer hatip hem cahil olanlar "selam"a ve kendini bilmezler. Cahiller diye geçiyor ayetin lafzı. Fakat cahil kelimesi Türkçede daha çok entelektüel yetersizlik anlamında kullanıldığı için yani bilgisizlik anlamında biz kullanıyoruz. Halbuki Arapçada cahil nerede nasıl davranacağını bilmeyen demek. Yani davranışlar itibarıyla cahil, ameli açıdan cahil onu çok güzel çevirmiş Elmalı Hamdiyazır daha doğrusu tefsir etmiş kendini bilmezler ona sataştığı zaman laf attığı zaman alu selama selam deyip geçerler o yüzden sizden has saten rica ediyorum arkadaşlar sataşmalara cevap vermeyiz bilhassa sosyal medyada ben birkaç kere denedim hiç başarılı olamadım belki benim yetersizliğindendir, bilemiyorum ama e, sataşma yani orada haddini aşan bir sataşma gördüğünüzde, bir kabalık gördüğünüzde, bir e, rahatsız edici bir saldırganlık gördüğünüzde arkadaşlar bunların hepsi cehalete giriyor işte. E, hiç cevap vermemek, hadi Allah'a emanet olun kardeşim, selametle gidin kardeşim diyerek oradan uzaklaşmak, e, tenezzül etmemek, Efendim aynen burada geçtiğini söylüyorum. Eee tenezzül etmemek en doğru e, tarzdır çünkü Rabbimiz bize onu tavsiye ediyor ve idha tadahumul cahilune. "Kalû selama. O Rahman'ın has kulları öyle car car car her yerde ağız dalaşına girmezler, söz dalaşına girmezler. Cahiller kendini bilmezler laf attığı zaman haydi selametle deyip uzaklaşırlar, işlerine bakarlar. Aslında bana sorarsanız işlerine bakarlar. Çok ilginç arkadaşlar yani neyse şimdi ben de buradan cevap vermeyeyim en azından aynı hataya düşmeyeyim. Devamında peki sadece böyle insan ilişkilerinden bir girişle başladı gördüğünüz gibi tevazu ve sataşmalara karşı barışçıl bir yol izlemek yani kavga ağız dalaşına ve kavgaya girmemek tavsiye edildi daha doğrusu Rahman'ın kulları böyle yaparlar denildi e, bu bizim sosyal yönümüz insan ilişkilerine dair yönümüz geçende de baktım birisi diyor ki insan ilişkileriyle uğraşmaktan Allah ile ilişkinizi unutmuşsunuz diyor e, tabi orada da cevap vermek isterdim ama yine vermedim çünkü artık bu konuda bir kararım var arkadaşlar Allah ile ilişkimiz insanlarla ilişkimize bağlıdır bunu unutmayın e, bütün hadislere bakın Kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın size nasıl davranacağı, sizin bugün onun kullarına nasıl davrandığınızla alakalıdır. Cömertseniz cömertlik göreceksiniz, affediceyseniz affedileceksiniz, kusurları örttüyseniz sizin kusurlarınız örtülecek. Efendim böyle sosyal medyada onu bunu ifşa ettiyseniz o günün medyasında, kıyamet gününün medyası düşünün yani ben öyle hayal ediyorum ama çok yetersiz bir hayal muhtemelen. Ve mahşer meydanına dev ekranlar kurulmuş. Oradan siz ilan edileceksiniz. İnsanları ifşa ettiyseniz bugün sosyal medyada veya herhangi bir yerde. ifşacıysanız yani siz ifşa edileceksiniz. Settar iseniz setredileceksiniz. Yani insan ilişkilerini önemsiz görmek aslında Allah ile ilişkinin efendim ihmal edilmesi demek dolaylı olarak. Efendim veledine ha bununla mı kalacak? Bunu kim yapabilir? Bana sorarsanız adeta bir sonraki ayet bunu kim yapabiliri açıklıyor. Veledine ye bi rabbihim succeden ve kıyama onlar gecelerini Rableri için secde ve kıyam halinde geçirirler diyor. Yani ibadetleri kuvvetli olmayanın arkadaşlar ahlakı da kuvvetli olamaz. İbadetlerinden destek almayan Duası, zikri, secdesi, kıyamı, e, efendim teheccüdü, nafilesi olmayan insan ilişkilerinde de sadece mahkeme e, yoluyla veya hukuk yoluyla o ilişkileri yürütmeye çalışan kişi gibidir. Efendim e, o ahlakı yani hukukun üstüne çıkacak olan ahlakı gerçekleştiremez. Rablerine sacidin ve kaimin olarak gecelerler. Biliyorsunuz bu gece ibadeti meselesi Müzenmil Suresi'ne çok detaylı bir şekilde geçiyor. Bunu yapabilmemiz için efendim gündüzün çok daha planlı bir şekilde geçirilmesi efendim çok böyle harala güreleyle değil tam tersine gece ibadete hazırlanacak şekilde hem motivasyon olarak hem gündüz istirahati olarak efendim planlanması gerektiğini biliyorsunuz. Ee, ve burada vellediğine bir tüneli rabbihim succeden ve kıyama ifadesinin o ayetin 64. ayet tefsirinde Elmanlı çok güzel bir söz söylüyor. Bunu sadece gece ibadetine değil bakın şuna da yorumlamış yatışları kalkışları hep Allah için olur diyor. Succeden ve kıyama, ne gecelemek ifadesi. Efendim onlar hep secde ve kıyam halinde gecelerler. Yani sabaha kadar secde ve kıyam halindedirler değil. Yatışları, kalkışları, attıkları adımlar işte uyurken, kalkarken hep Allah için olur. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> ne ve onlar şöyle dua ederler. Şimdi bir önceki ayette namazdan ve gece ibadetinden bahsetti. Arkasından da o namazdan sonra yapılacak duadan bahsediyor. Ve ladeyine şöyle dua ederler. Rabbena sif anna azabe cehennem. Ey Rabbimiz bizden cehennem azabını eee defet, uzaklaştır. İnne azabeha kane garama. Çünkü onun azabı Garam olmuştur. Yani bir alacaklı gibi bizim ensemize binmiştir. Yani o kadar yakın cehennemin azabı bir alacaklının ensemize binmesi gibi hem bizim borçlarımızdan kaynaklanıyor. Buna da bir atıf var. Hem de yakınlık dan kinaye. İnneha et mustaqarrun ve muqama o cehennem ne acıklığı ne kötü bir müstekar ve makamdır. Bunu da anlattık geçen hafta biliyorsunuz. Varılacak yer diyelim, efendim o cehennemin içindeki hususi yere de işaret var. Genel olarak cehenneme de işaret var. Şimdi bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Rahmanın has kulları kimlermiş ona bakmaya devam ediyoruz. Verledi ne ida enfaku ve onlar ki masraf ettiklerinde harcama yaptıklarında lem yusrifu israf etmezler. Rahmanın has kulları israf etmezler arkadaşlar. israf herhangi bir şeyde haddini aşırmak demek. İnfakta israfta, i̇nfakta israfta sarfiyatta haddini aşırmaktır. Affedersiniz. Okuyuş hatası oldu. Çünkü noktalama işaretleri olmadığı için. İnfakta israf yani insanın harcarken israf etmesi sarfiyatta haddini aşması demek. Masraf ya bir zaruret veya bir hacet veya bir husun için yapılır. Bakın bu İslam hukukunda da insanın ihtiyaçlarının sınıflaması böyledir. O sınıflamayı söylüyor şu anda Elmanlı Hamdiyaz'ı. İnsan ne için harcama yapar? Ne için masraf yapar? Ya bir zaruret için harcama yapar? Zaruret o olmadığında hayatımızı sürdüremeyeceğimiz şey demek. İşte insanın başını bir çatının altına sokması. işte ölmeyecek kadar yiyecek içecek ee, olması. işte soğuktan donmayacak kadar ısınabilmesi gibi. Hayatını devam ettirmek için Zaruri, en temel ihtiyaçlar. Veya bir hacettir. Yani zaruret değil, o olmadığında ölmeyiz ama ihtiyaç. Nedir mesela? İşte o evin perdelerinin olması gibi. İşte o evin üzerine oturulabilecek, yere seyredilebilecek bir şeyin olması gibi. Veya bir hüsün, yani güzellik için yapılır. Estetik de insan için bir ihtiyaçtır arkadaşlar. Ama üçüncü derecededir. Yani işte o evin estetik bir şekilde döşenmesi, Lüks demiyoruz bakın estetik diyoruz işte e, kışlığının yazlığının olması işte sofraya e, yemeği tencerede değil de tabakta kasede koyabilmesi gibi. Masraf bunlar için yapılır. Zaruri olan masraf yapılmayınca hayat mümkün olmaz. Mesela ölmeyecek kadar yemek bir zarurettir. Hacet bulunan masraf yapılmazsa güçlük çekilir. Mesela doyacak kadar yemek bir ihtiyaçtır. Tahsini olan masraf yapılmazsa da güzellik olmaz insanın hayatında. Hoş yemek gibi. Yani ölmeyecek kadar yemek, doyacak kadar yemek, lezzetli yemek yemek. Zaruriyat, haciyat ve tahsinatı bu şekilde sıraladı ve örnekledi. Fert veya cemiyetin kendi kesbine göre bu mertebelerden bir haddi vardır. Yani gerek bireyin gerekse toplumun kendi Çalıştığı, çalışmasına ve kazancına göre arkadaşlar, herkesin kendi durumuna göre bu mertebelerden bir sınırı vardır. Yani benim için zaruri olanla işte bir alim için zaruri olan, bir lider için zaruri olan, bir asker için zaruri, zaruri olan, işte bütün dünyayı dolaşan bir tüccar için zaruri olan bir değildir. İnsanların yorumlarına göre, hayatlarındaki hem e, meşgul oldukları işlere hem de oradan elde ettikleri kazanca göre, kesplere göre, e, kesip kelimesi geçiyor. Bu mertebelerden yani zaruret, ihtiyaç ve e, tahsinyat mertebelerinden bir haddi vardır. Şu halde ne zaruret, ne hacet, ne de hüsün olmayan, arkadaşlar zaruret değil, ihtiyaç değil, hüsün de değil. Mesela örnek verelim diyeceksiniz ki ama bunun içine girmeyen ne var ki diyeceksiniz. Mesela arkadaşlar e, belli bir yani bunu, buna da hocalar taktı hep bu örneği veriyor diyeceksiniz haklısınız belki çok gündem teşkil ettiği içindir. E, bir e, herhangi bir eşyanın mesela bu işte çantanız olsun ne bileyim arabanız olsun e, işte bir arabanızın olması zarurettir kişinin durumuna göre değişir efendim bu arabanın ee, sağlam olması ihtiyaçtır işte estetik olması da e, bir ihtiyaçtır kişinin durumuna göre kabul edilebilir ama illa falan markadan olması işte o arabanın anahtarını masanın üstüne koyunca oturduğu yerde e, efendim gittiği bir yerde onunla prestij kazanması bu bunların hiçbirisine girmez bu riyaya girer, gösterişe girer, kibre girer ee, diğer bütün her şeyi siz buna kıyaslayın Efendim bunların hiçbirisi olmayan ne zaruret ne hacet ne de hüsün olmayan faydasız muzır gayrimeşru cihetlere giden mesela işte Allah korusun kumara, fuhşiyata, çeşitli eğlencelere, gayrimeşru bir takım işlere harcanan paralar zaten o hani bir markaya harcanan parayla bile kıyaslanamayacak kadar kötü sarfiyat herkes için israf olduğu gibi ibadullahın ihtiyacı karşısında fazla tena'um dahi hüsün değil israf hududuna dahil olur. Ne diyor şimdi burada? İbadullahın ihtiyacı karşısında Allah'ın kullarının ihtiyaçları varken, muhtaçlarken senin fazla tena'um etmen, fazla nimetlenmen fazla nimetlerle meşgul olman dahi hüsün değil israf hududuna dahil olur yani bir savaş anında bir kıtlık anında bir e, umumi bir bela anında yani mesela insanların şimdi e, neyse örnek vermeyeyim e, kişisel oluyor herkes ve çok üzülüyorlar e, birini kastettiğimi zannediyorlar e, aslında bütün örneklerin farazi benim ama yani bütün insanların mahrum olduğu bir anda sizin mahrum olmadığınız bir nimeti böyle helal bile olsa sizin için meşru bile olsa işte haciyat veya tahsinat grubuna bile girse sizin o nimeti böyle tepe tepe göstere göstere kullanmanız dahi israf hududuna dahil olur diyor. İşte Rahman'ın kulları efendim faydasız hayırsız yere masraf etmezler. Hayır ve menfaat getiren şeylere sarfiyat ise İstihlak değil istihsal, istihlak tüketim demek arkadaşlar, istihsal üretim demek. Ee, tekrar okuyalım, hayır ve menfaat getiren şeylere harcamak ise, sarfiyat ise tüketim değil, üretim demek olduğundan olacağından israf olmaz. Niye, ne üretiyoruz? İşte sadaka vererek, değil mi kendimize cennette, efendim, nimetler üretiyoruz orayı hazırlıyoruz efendim sadaka vererek işte müminler arasındaki kardeşliği üretiyoruz müminler arasındaki dayanışmayı üretiyoruz kalkınmayı üretiyoruz bu sadakaların doğru yerlere ve doğru biçimlerde harcanmasıyla arkadaşlar velem yakturu bunlar israf etmezler ama velem yakturu aynı zamanda kısmazlar da yani israf etmeyeceğim diye pintilik de yapmazlar ve kâne beyne dâlike kavama. İkisi arasında bir kıvam tuttururlar. Tam kıvam kelimesi çok hoşuma giden bir kelimedir arkadaşlar. Kıvam, denge, ayar, her şeyin yerli yerinde olması demek. İşte iktisat denilende budur. İstivadan seva gibi istikametten kavam iki ucun denk gelmesidir ki muvazene dahi deriz biz buna diyor. Elmalı Hamdi yazır. 68. ayet ve yani bu müminlerin sayılan özelliklerinin beşincisi oluyor şu anda. Vellediine lahydu uneme Allahhi ilahen akhara. Allah'tan başka bir ilaha dua etmezler. Yahu, biz ıbadur rahman'dan bahsetmiyor muyuz? Yani rahmanın has kulları nasıl olur da Allah'tan başkasına zaten dua etme ihtimali? Onlar için söz konusu olabilir ki diyeceksiniz. İşte burada çeşitli şirk ihtimallerine, çeşitli şirk ihtimali olan dua ve niyaz biçimlerine bir ikaz olduğunu düşünüyoruz. Allah'ın maiyetinde diğer bir ilaha çağırmazlar. Şirk, katil, zina, kebairin en büyüğü olan bu üç kebire din, medeniyet ve beşeriyet namına işlenip duran cinayetlerden olduğu için burada bilhassa bunlardan içtinap zikredilmiştir. Ayetin devamını okumamız lazım yalnız bunun için. Şuradan hemen metnini açalım, bir şey atlanmasın. Velledi ne layedu ne allahi ilahen Allah'tan başkasına asla yalvarmazlar, dua etmezler. Velayyaktulu ne nefsleti haram allahu illa Allah'ın haram kıldığı nefsi hak olan konular dışında asla katletmezler, hiçbir cana kıymazlar Hak olan konular nedir? İşte savaş gibi, efendim idam cezası gibi yani hukuk dairesi içerisinde olanlar dışında hiçbir cana kıymazlar. Vela yeznun ve zina da etmezler. Burada üç büyük günahtan bahsedildi diyor Elmanlı Hamdi Hazır. Üç kebire nedir bu? Şirk, katil yani adam öldürme ve zina. Bunlar kebairin en büyükleridir. Büyük günahların en büyükleridir ve din, medeniyet, beşeriyet namına işlenip duran cinayetlerdendir. Yani insan hem en büyük günahlardandır hem de insanların din işte görüyorsunuz yani arkadaşlar hiç fazla söze hacet yok. Hayat yani hayat tefsir ediyor Kur'an-ı Yaşanan olaylar eğer doğru okumayı ve o anda da Kur'an okumayı becerebilirsek Kur'an'ı, tefsir ediyor zaten bizatihi ve bunlardan içtinap yani bu üç büyük günahtan kaçınmak bilhassa burada emredilmiştir Allah'ın tahrim ettiği muhterem kıldığı nefsi Allah için söz verilmiş olan herhangi bir nefis ki müstemine dahi şamildir ne demek bu yani müslümanlara sığınmış olan zimmiler dahi buna dahildir Hiçbir şekilde bunların kendisine eman verilmiş esirler mesela kendisine eman verilmiş hiç kimse efendim asla katledilmez. Binaenaleyh hiçbir ahdi bulunmayan harbiyi mahızdan madası masumut demdir. Ne demek? Hiçbir ahdi bulunmayan harbiyi. E, sırf savaştığımız yani karşı sırf düşman karşımızda hani siz onu öldürmezseniz o sizi öldürecek savaş anında e, gerçek bir düşman hariç size sığınan teslim olan el kaldıran e, efendim elini yani teslim olma anlamında kaldıran e, bütün insanlar da dahil olmak üzere hiçbir cana kıymazlar illa bilhak ancak hak olursa o da kısas ve hat gibidir dedik söyledik onları ve zina da etmezler efendim ve men yef'al dâlike her kim bunu yaparsa yelqa gâ etâma efendim büyük bir e, günahı üzerine üstlenmiş olur büyük bir günah üstlenmiş olur 68. ayet 69. ayette yudaf lehul yevmel kıyame kıyamet gününde onun azabı kat kat olacaktır ve yahlud fihi muhana ve orada o azabın içinde hor bir şekilde kalacaktır. Bu zamirin uzatılmasıyla ilgili çünkü normalde fihi'deki zamir uzatılmaz. Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir yerde de uzatılmaz. Bir tek burada uzatılıyor Hafs kıraatinde fihi diye uzatılıyor. Diyor ki bu zamirin kaide hilafına meddi huludun imtidadına işareten mana canibine riayet için olsa gerektir. Yani o azabın içinde o kat kat azabın içinde uzun müddet kalacağına işaret etmek için lafzın bir desteğidir buradaki fihiinin uzatılması diyor. Efendim sonra... 72. ayette devam ediyor bu Allah Rahman'ın has kullarının efulafını saymaya. Velledine la ne zura. Ve onlar ki yalana şahit olmazlar. Yani yalan yere şahitlik etmedikleri gibi yalan söylenen ve tezvir yapılan, uydurmalar yapılan mevkilerde de durmazlar. Arkadaşlar Burası e, o kadar uzun ve detaylı konuşmayı gerektiriyor ki ama hem tefsirimiz çok hızlı e, bu kadarla geçmiş hem de e, çok ciddi bir e, nasıl diyelim hazırlık yapmak gerekir bununla ilgili arkadaşlar. E, yalan söz deyince sizin aklınıza bizim aklımıza ne geliyor? İşte birinin gerçekliği olmayan bir şeyi söylemesi. Gerçekte hakkın hilafına, hakikatin hilafına söz söylemesi aklımıza geliyor. Arkadaşlar, e, zanla dayalı, e, kesin bir bilgiye dayanmayan, yani gözüyle görmüş gibi bir bilgiye dayanmayan, e, gaybi konularda bir delile dayanmayan, ilmi konularda bir ilmi araştırmaya, bir gerçek bir ilmi çalışmaya dayanmayan, bütün bilgiler tezvirat kabiliğindendir. Uydurma demek, tezvirat uydurma demek arkadaşlar sağlıkla ilgili uydurma haberler bilgiler insanın ilişkileriyle ilgili psikolojiyle ilgili yani bir bakın şimdi benim ilgimi çeken bir şey var onu size sizinle paylaşayım ve geçeyim bunu İnsan, insanların hepimizin yani ben de insanım sonuçta neden bu uydurma bilgilere bu kadar fazla rağbet ettikleri benim çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar yani neden heyecanlanıyoruz yani mesela e, aklı başında gerçek bir ilmi akademik değeri olan bir psikoloji kitabını bir psikoloji kaynağını okumak bize heyecan vermiyor da efendim diyelim ki e, işte bilmem ne enerjisi şöyle enerji vermek enerji almak işte e, bir takım ne bileyim yani hiçbir bilimsel kanıta dayanmayan hiçbir e, dini dünyevi bir araştırma sonucu olmayan tamamen e, hurafe yani bilimsel hurafe olan safsata olan bir şeye neden daha çok itibar ediyoruz o, kay, o kitaplar yok e, satıyor çok satanlar listesine giriyor işte onların takipçileri yüz binlere çıkıyor insanlar onlara büyük e, alim veya her şeyi bilen muamelesi yapıyor paralar oralara akıtılıyor o insanlara akıtılıyor neden böyleyiz her alanda ama şimdi mesela e, tıp alanında işte psikoloji alanında e, mühendisliklerde, kimyada, matematikte o kadar olmuyor bunlar çünkü e, o konular e, doğrudan doğruya halkı ilgilendiren, çok doğrudan ilgilendiren konular olmadığı için daha ziyade böyle işte sağlık, eğitim işte psikolojiye gibi alanlarda ve din e, alanında e, böyle çok hurafeler çok safsatalar üretiliyor e, arkadaşlar şimdi mesela diyelim ki e, isim vermeyeyim tabii ki işte bir üniversitede, ciddi bir üniversitede e, akademik çalışmalar yapan, kütüphanelerden çıkmayan, efendim e, laboratuvarlarda titiz ömrünü vakfetmiş araştırmalara işte çalışan bir hekimi, bir e, akademisini hiç kimse tanımıyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Onu e, kendi meslektaşları bile hepsi tam olarak yaptığı çalışmaları takip etmiyorlar, okumuyorlar, araştırmaları günü gününe okumuyorlar, hepsi yani. Halka gelince on, ona çok sıkıcı geliyor yani bilimsel bir psikolojik metni işte akademik bir makaleyi kim okuyor ki halktan arkadaşlar bizler yani kim okuyor hangimiz okuyoruz sıkılıyoruz o metinden ama ne zaman ki onu birisi popüler bir dille yazıyor e, o zaman okuyoruz. Popüler dille yazılmış bilimsel kitapları okuyoruz. Bu gene hiç yoktan iyidir. Ben bunu hararetle tavsiye ediyorum. Çünkü insanın bir merakı var. O merakın giderilmesi lazım. Onun için hiç olmazsa popüler dille yazılmış bilimsel kaynakları okusun. Ee, bir de bunun suyunun suyu var arkadaşlar. Suyunun suyunun suyu hatta. Yani artık bilimsellikle hiçbir dirsek teması bile kalmamış. Hurafe ve safsatalar üzerine ve çok yani bir tane reçete her derde iyi geliyor falan. Mesela böyle işte bir, bir beslenme biçimi bütün hastalıklara iyi geliyor gibi. E, ve e, dediğim gibi ne bir enstitünün çalışmasına dayanıyor, ne bir üniversite araştırmasına dayanıyor, ne hakkında uluslararası bir makale var hiçbir şey yok yani. Bunu e, çok böyle yüz binler e, satıyor, yüz binler okuyor. E, aynı şey dini konulara yapılıyor arkadaşlar. Şimdi mesela ben gene size isim vermeyeyim. Benim çok saygı duyduğum, müthiş saygı duyduğum, ansiklopedide makalelerini okuduğum zaman yani bu hoca neden kitap yazmamış diyorlar. Yazdığı makalenin her bir makale bir kitap kadar arkadaşlar. Yazdığı her bir ansiklopedi maddesi bir kitap kadar kıymetli olan hocalarımız var. Bunları kim tanıyor? Bunları hiç kimse tanımıyor. Ansiklopedi maddesi okuyun diyoruz, sıkılıyor insanlar haklı olarak ben yani bunu yargılayarak söylemiyorum ben de olsam işte gidip bir tıp ansiklopedisi okuyor muyum yani ben de bir tıp makalesi okuyor muyum uluslararası bir hakemli dergide çıkmış tıbbi makaleleri okuyor muyum okumuyorum aynı şey aynı şeyin bu tarafa yapıldığını bilmenizi istiyorum yani onun için bu örneği veriyorum bu hocayı bu, bu alimimizi bu akademisyenimizi hiç kimse tanımıyor şimdi bir de bunların popüler versiyonları var yani akademiyle irtibatı var, akademik yeterliliği var ama anlattığı her şeyi popülize ederek anlatıyor. Popülize ediyor. Bunları daha ziyade izliyoruz. İşte YouTube onlarla dolu, televizyon ekranları onlarla dolu falan. Bir de gene hiç yoktan iyi. Çünkü bunların hiç olmazsa bir bilimsel yeterlilikten geçmişler, iyi kötü sözlerini bir bilimsel yere oturtmak, bir, ilmi bir yere oturtmak durumundalar. Yani işte kıyıl cinsinden bir görüş bile olsa bir yere oturtarak konuşuyorlar hiç olmazsa. Bir de arkadaşlar hiçbir e, dini tahsili olmayan, hiçbir e, yani Arapçası dahi olmayan ama Kur'an ve Sünnet üzerine ahkam kesen konuşan insanlar var arkadaşlar. Aynen işte siz Onların e, ürettiklerine talip olurken, e, hokkabaz psikologların güya, hokkabaz doktorların güya ürettiği bilgiye tabi olan halkın yaptığının aynısını yapmış oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani her ilmin arkadaşlar, bir ilim, ilim üreten gerçek alimleri var. Bir o ilmi işte. Çeşitli nedenlerle, oraya girmeyeyim, popülize edenler var, kimisi iyi niyetli, kimisi değil. Bir de ilimle uzaktan yakından alakası olmayıp o ilmin popülerliğini kendi zekasından biraz kıvrak zekalı oluyorlar bunlar. Efendim kendi şey gibi yani halk içindeki satıcılar vardı ya böyle çok kıvrak zekalı ve ikna kabiliyetleri çok yüksek bunların. Efendim e, sırf bu işte kişisel güçlerine dayanarak bu ilimler hakkında güya bir şeyler üretenler var. Lütfen bu üçünden hangisine sözlerinizi hangisine dayandırdığınızı, kimin meclislerinde bulunduğunuzu, kimleri dinlediğinizi, kimleri okuduğunuzu siz takip edin. Bu size düşüyor. Çünkü Rahman'ın has kulları yalan yani uydurma, tezviratın Türkçesi uydurmadır arkadaşlar. Her uydurma bir yalandır. Yani birisi bir şey söylediğinde kardeşim bunu neye dayanarak söylüyorsun? Neye dayanarak söylüyorsun? İşte falan kişi söylemiş. Falan kişinin söylemesi arkadaşlar onun doğru olduğunu göstermez ki. Hangi çalışma, hangi araştırma, hangi kaynak bunu e, içeriyor? Bir delil göstermesi gerekir. Efendim işte bu, bunu gösteremiyorsa, tezviratla doluysa yani oradan ne yapıyorlar? Uzaklaşıyorlar. Velledîne la yeşhedûne zûrâ. Asla yalana uydurmaya şahitlik etmezler. Yani oturup hani onların şakşakçılığını yapmazlar demek istiyor ayet kerim. Diyor, demek istiyor değil, diyor. Ve idâ merrû bil Ve lahıvla karşılaştıkları zaman. Şimdi e, yalana şahitlik hiç etmezler. Oradan hemen uzaklaşırlar. E, lahıvla karşılaştıkları zaman da lahıv nedir? Faydasız ve veya muzır olduğundan dolayı terk ilgası vacip olan beyhude şeyler demek. Boş işler yani arkadaşlar. Lisanımızda laviyat tabir olunur. Bazıları taat olmayan şeyler diye tefsir etmişlerdir. Fakat mübah olan şeyler taat olmamakla beraber lahiv de değildir. Yani bazen sizin işte e, benim yıllardır mücadele ettiğim şeylerden birisi de bakın nelerle uğraşıyoruz. El işi yapmak lahiv mıdır yani? Boşa zaman geçirmek midir? arkadaşlar insanın elişi yapması sporla meşgul olması yürüyüş yapması yüzmesi yani Mehmet Akif, biyografi okuyun lütfen arkadaşlar Mehmet Akif'in nasıl ne kadar sporcu olduğunu günde kaç saat yürüdüğünü arkadaşlar Fatih'ten halkalıya kadar yürüyerek gidip geldiğini efendim e, boğazı kaç kere yüzerek geçtiğini bir okuyun bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, yani biz siyer kitaplarından öğrendiğimiz için peygamberimizin hayatını ve siyer kitapları da sadece savaşlarından bahsettiği için ve onun siyasi yönünden çünkü siyer o demektir zaten Efendimizin siyasi hayatı demektir. Bundan bahsettiği için zannediyoruz ki bütün gün böyle savaşmışlar, cihat etmişler, tebliğ etmişler. Hani hep bununla sadece yarışmalar düzenlemişler arkadaşlar. Deve yarışları yapmışlar, koşu yarışları yapmışlar, oyunlar, eğlenceler düzenlemişler, düğünler yapmışlar. O savaşların içinde bile, o savaşların içinde bile bunları yapmışlar. İşte sünneti bilmediğimizden kaynaklanıyor bu. İnsanın kendisini iyi hissedecek, ona güç verecek onu iyileştirecek ve onun enerjisini toplamasına yardım edecek. Hatta mesela bir çok yoğun bir şekilde okudunuz diyelim. O okuduklarınızın demlenmesi için sizi elinizi meşgul ederek zihninizde onları yerleştirmenize yardım edecek bir takım sanatlarla, zanaatlerle uğraşmanız tam tersine Lahıv olmadığı gibi tam tersine insani bir ihtiyaçtır. Bu olmadığı için birbirimizle uğraşıyoruz belki de arkadaşlar. Yani çünkü o enerjiyi boşaltamadığımız için böyle patlamaya hazır e, saatli bomba gibi dolaşıyor herkes sosyal medyada. La, ama lahıv yok. Yani hiçbir işe yaramayan, boş şeyler yok. Buna rastlarlarsa ve idamen merru bil lahvi, ve rastlarlarsa efendim merru kirama, efendice oradan geçerler efendice yani onlarla hani şey yapmadan oradan efendice uzaklaşırlar. Efendim bunun tefsirde Kasas suresinde geçtiği diyor. 73. ayette 7. özellikler zikrediliyor bu e, grubun e, Rahman'ın has kullarının arkadaşlar. Ve velidine iza zükru bi ayati rabbihim Rablerinin ayetleriyle tezkir edildikleri vakit, yani kendilerine Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı vakit, ihtar yapıldığı vakit, uyarıldıkları vakit yani arkadaşlar. Bu uyarılma meselesi de gerçekten neredeyse hani el birliğiyle terk edeceğiz uyarılmayı. Sen işte önce kendine bak, işte uyaran... Ee, kendi hatasız mı işte e, ilk taşı günahsız olan atsın böyle çeşitli şeyler taş atmaktan bahsetmiyoruz ama yalnız yani bu uyarmak arkadaşlar bir insanı rencide etmek utandırmak efendim onu ifşa etmek falan asla değildir asla değildir uyarmak nedir biliyor musunuz çok sevdiğimiz birini e, veyahut da hadi çoku kaldıralım normal olsun sevdiğimiz birine Değer verdiğimiz, önemsediğimiz, sevdiğimiz birinin bir yanlışından kurtarmaya çalışmaktır. Ve bun, e, bunda ifşa yoktur. Çünkü ifşa arkadaşlar onu rezil etmek demektir. Onu tamamen kaybetmek demektir. Ve kim bilir kendi içimizdeki hangi boşlukları doldurma çabasından kaynaklanıyor e, o ifşa meselesi. Yani kendimizi bak ben iyiyim, bak ben harikayım deme ihtiyacımızdan kaynaklanıyor. Ee, uyarılmak yani Allah'ın ayetlerinin bize hatırlatılması hiçbir zaman bizi yüksündürmemeli. Ona o insana teşekkür etmeliyiz. Eğer o insan bakın bunu da 500. defa galiba anlatıyorum. Eğer bizi uyaran insan bunu çirkin bir şekilde yapmışsa, çirkin bir şekilde yapmışsa keşke daha güzel yapsan diye ona hatırlatabiliriz, hatırlatmalıyız. Ama onun yaptığı o, çirkin, o üslup, o çirkin üslup söylediği sözün hak olmasına engel değildir. Burayı anlatabildim mi arkadaşlar? Yani çirkin bir üslupla birisi hakkı söylüyorsa bizim orada hakkı reddetmemiz çok nefsani bir tutumdur. Ben böyle düşünüyorum. Yani hakkı kabul etmeliyiz, doğru söylüyorsun. Allah razı olsun demeliyiz ama keşke bunu daha zarifçe daha beni utandırmadan daha bak böyle insan içine çıkamaz hale getirmeden beni uzak kırmadan yapsaydın keşke e, demek. Ama kendimiz başkalarına hatırlatacağımız zaman tabi ki üsluba da son derece riayet etmek çünkü e, sözün arkadaşlar e, nasıl diyelim kabulünde en büyük etken nasıl sunulduğudur. Ve bir sözün nasıl söyleneceği hakkında yüzlerce yol vardır arkadaşlar e, fakat burada e, arkadaşlar şöyle denmiyor yani birisi sizi Allah'ın ayetlerini hatırlattığı zaman eğer kabaca hatırlatıyorsa hiç kulak vermeseniz de olur diyor mu hiçbir yerde Kerim'de. kabaca söylemeyin diyor firavuna bile yumuşak konuşun diyor ama diyelim ki söylendi diyelim ki kabaca söylendi o zaman kulak asmayabilirsiniz diyor mu arkadaşlar hakkın hatırının sizin nefsinizin hatırından daha Ali olması gerekir, daha yüce olması gerekir. Yani e, bu hangi konuda olursa olsun, işte bir doktorun bizi ikaz etmesi, bir e, hukukçunun bizi ikaz etmesi, komşumuzun bizi ikaz etmesi bir hak ihlali konusunda bir, anlatabildim mi? Herhangi bir konuda, bir dini eksiğimiz konusunda veya anne babamızın bizi, yani hala çok küçük çocuk zannedip uyarmaları belli konularda efendim eğer haklıysalar doğru söylüyorlarsa ya ben çocuk muyum demeyip efendim o, onu kabul etmek yani benim de çuvalladığım yerler var bu saydıklarım içinde ama benim çuvallıyor olmam o hakkı yokmuş gibi göstermemi gerektirmez arkadaşlar. Birbirimize dua ederiz. Efendim hiç çuvallamadan hakka, gönül rızasıyla teslimiyet noktasında nefsimize söz geçirebilmek için. Evet. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ Rablerinin ayetleri kendisine ihtar edildiği, vaaz edildiği, nasihat edildiği, ders verildiği vakitler لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَا o ayetlerin üstüne sağır ve kör halde yıkılmazlar. Yani hiç duymamış gibi, hiç görmemiş gibi davranmazlar, dinlememezlik etmezler, üzerine üşüşürler. Ayetin üzerine üzerine, üzerine giderler. Ya ben bu ayeti nasıl ihmal etmişim, bunu nasıl görmemişim, ben bu ayeti nasıl düşünmemişim diye e, tam araştırırlar, tam üzerine giderler ve kendilerini ona göre ıslah ederler. Görür göz, dinler kulak olurlar ayet için diyor Elmalı Hamdi yazır. Ve 74. ayette 8. özellik zikredilecek. Bu 8 tane özellik arkadaşlar burada Rahman'ın has kullarının özellikleri. İşte bunları bir araya getirebildiğimiz vakit biz bana sorarsanız Aksa'yı da kurtarırız, Filistin'i de kurtarırız. Daha doğrusu kendimizi kurtarırız. Biz kurtulunca da her yer kurtulur siz merak etmeyin arkadaşlar. Onlar şöyle dua ederler bu 74. ayet ailemiz çoluk çocuğumuz eşlerimiz için yapacağımız işte genelde böyle kısmet için okunur falan derler sadece kendisine eş arayan eş ümid insanların değil evlendikten sonra da eşlerinin istikametini hayrını murad eden eşlerinin kendileri için bir müjde bir ferahlık olmasını dileyen herkesin okuması gereken bir ayettir. Beş vakit namazdan sonra okunması da mesnundur. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ Derler ki, رَبَّنَا min مِنْ ve وَذُرِّيَّاتِنَا قُرْوَةَ اَعْوْنِنْ Ya Rabbena, bizlere zevcelerimizden ve zürriyetlerimizden gözler süruru ihsan buyur. Gözümüzü sevindirecek, gözümüzü neşelendirecek, yüzümüzü ağartacak eşler ve zürriyetler bize ihsan buyur. Burada aynı beyaniye veya iptidaiye olduğuna göre iki mana caizdir. Birisi bizlere gözler süruru, zevceler ve zürriyetler ver demek. Diğeri de zevcelerimiz ve zürriyetlerimiz yüzünden bizlere gözler süruru, nimetler, saadetler ver demektir. İşte bu açıdan hem eş talebinde hem de eşlerimizin, Hayırlı, birbirimize hayırlı olmamız talebinde bu duanın yeri var arkadaşlar. Bu talep aile ve evlat terbiyesine verilen ehemmiyeti gösterir. Ve alna, ve şöyle bitiyor son duanın sonu şöyle. Ve cealna lil imama ve bizi muttakilere imam et derler. Bak muttakilerden et bile değil, muttakilere imam et. Ee, arkadaşlar hafta sonunda küçük bir konuşma dinledim e, Hülya Terzioğlu hocamdan. O da Bekir Topaloğlu hocadan Allah rahmet eylesin aktarmış. Ne kadar güzel bir tespit. Ben onu başka bir şekilde söylüyordum. Şimdi artık hocamızın söylediği şekilde de söyleyelim. Takva arkadaşlar korunmak, kaçınmak demektir. Yani bir şeyi yapmak değil, bir şeyden uzaklaşmak demektir. Dolayısıyla takva öncelikle haramlardan uzaklaşmak demektir. Yani insanı cehenneme sürükleyecek davranışlardan uzak kalmak demektir. Onun için Hani benim verdiğim örnek şuydu, kazanın dibi delikken yukarıdan doldurmaya çalışmak takva değildir. Akıllı bir insanın takva anlayışı bu değildir arkadaşlar. Kazanın dibi delik ne demek? Mesela kul hakkı yiyorsun bir taraftan. Efendim haram yiyiyorsun yaptığın işi e, o işin e, usulüne uymadan yapıyorsun. Haramı biz sadece içki satmak, kumara oynatmak falan zannediyoruz arkadaşlar. E, bir terzi e, usulüne uymadan dikiştikse... Bir vaiz usulüne uymadan vaaz verse eksik bıraksa efendim bir öğretmen e, tedrisatın müfredatın efendim e, pedagojinin usulüne uymadan öğretmenlik yapsa kazancını ve bunu kasten ihmal ederek yapsa kazancını şaibeli ha o işten kazancı varsa onu şaibeli hale getirmiş olur. Bütün işler böyledir arkadaşlar. Bir nakışçı, bir ütücü, efendim balıkçı, pazardaki domatesçi, sanayici hepsi böyledir. Her işin en güzel şekilde yapılacağı bir usul vardır. O usule riayet etmeden, kasten ihmal ederek, eksik bırakarak o işi yaptığınızda o işten elde ettiğiniz kazanç haramdır. Şimdi bu kazanın dibinde kocaman bir delik demek. Siz yukarıdan işte Kur'an kursu yaptırıyorsunuz, öğrenci okutuyorsunuz, işte umreye gidiyorsunuz, çok namaz kılıyorsunuz, yukarıdan kazan doldurmaya çalışıyorsunuz ama kazanın dibinden koca bir delikten doldurduğunuz her şey akıp gidiyor. İşte ee, takva bu değildir, takva önce gedikleri kapatmaktır. Yani ee, rahmetli Topolol hocamızın deyimiyle takva önce haramlardan kaçınmaktır, haramlardan uzak durmaktır. Allah'ın yasaklarından uzak durmaktır. Sonra demeyelim beraberinde farzları yerine getirmektir. Takva arkadaşlar haramlardan kaçınmak, farzları ifa etmek konusunda gösterilen azami hassasiyet demektir. Takva nafile, nafilelerle değil, takva nafilelerle ölçülmez arkadaşlar. Bir insanın muttaki oluşunun nafilelerle ilgisi yoktur. Bir insanın muttaki oluşunun farzları yerine getirmek ve haramlardan sakınmak, yani kendisini cehenneme götürmeyecek şekilde bir hayat yaşamak konusunda gösterdiği titizlik demektir. İmam nedir? İmam peşuva, öncül, kendisine iktida edilen metbu demektir. Yalnız muttaki olmak değil, muttakilerin imamı olmak arzusu var burada. Ne büyük gaye ne mukaddes mefkure, yani Cenab-ı Hak nasıl bir hedef koyuyor bize? Düşünmeli ki Rahman'ın kullarının ruhlarındaki büyüklüğü gösteren bu duanın mazmunu içeriği, yani şu dua, şu 74. ayetteki dua ne yüksek ne cemiyetlidir. Yani içinde ne büyük hayırları topluyor. Bundan yüksek fikri terakki, himmeti aliye tasavvur olunamaz. Yani yükselmenin, yüce fikirlere sahip olmanın şahikasıdır. Bu duada ifade edilen muttakilerin önderi olma isteği. Diyor. İşte 75. ayet arkadaşlar bütün bu emirleri, bütün bu tavsiyeleri yerine getirenlerin nasıl olacağını söylüyor. ''Ulaike yüczevnel hurfete bima sadaru'' İşte bunlar ettikleri sabırlarına mukabil gurfe ile mükafatlandırılacaklar. Gurfe cennet köşlerinin en yüksekleri, en yüksek noktası demek. Sema'nın burçlarına nazaran bir yükseklik ifade etmektedir. Bu sebeple olmalıdır ki diyor ''Sema-i yukarıda geçti'' diyor. Onun işte onlar öyle yükselecekler. Cennetin en yüksek zirvesine, Ciham Numa'sına yükselecekler. Ve yelkauni ve yulkauniha tahiyeten ve selama ve orada bir sağlık ve selam, afiyet ve selam dileğiyle karşılanacaklar. Tahiyye sağ olasınız, Allah sağlık versin, Allah ömürler versin gibi hayat duası. Selam da selamet duasıdır. İşte bu dua cümlesiyle ve o duadan sonra bu e, Rahman'ın has kullarının nasıl karşılanacağıyla ilgili müjdeden sonra arkadaşlar son ayet bakın ne diyor. Onun için dua, dua, dua. Dua aynı zamanda bizim kendi kendimize yaptığımız bir müfredattır. Bir, bir, bir e, gelişim programıdır. Kendimize koyduğumuz hedeflerdir. Bu bakımdan kendi kelimelerimizle, kendi samimiyet ve içtenliğimizle yaptığımız dualar bizim hayatımızın da istikametini belirler. Onun için Rabbimiz son ayette diyor ki, Uldeki maya ve ubikum Rabbi levla duamne kıymet verir size Rabbim duanız olmasa Onun için ibadet ve ubudiyetiniz olmasa Allah indinde ne kıymet ve ehemmiyetiniz olurdu. Fakake ve bütün duanız olmadığı takdirde tekksib etmişsiniz, etmişsiniz Rabbınıza inanmamışsınız demektir Heseufe Yekununu Lizamma. O surette de o tekzibin cezası kesbi lüzum eder, yarın boynunuza geçer diyor Elmalı Hamdi Hazır. Efendim e, özet geçtiği bu tefsiri size özet olarak ben aktarmış oldum. Daha geniş tefsirlerden e, veyahut da üzerinde müzakere etmek, düşünmek, tefekkür etmek, kendiniz için bir müfredat oluşturmak amacıyla yararlanabilirsiniz, istifade edebilirsiniz. E, arkadaşlar dualarımız... Gayretlerimiz kendimizle ilgili müfredatımız hayatımızla ilgili müfredatımız bizi bir yerden alıp bir yere getirecek şekilde olsun ve bu yükselişte hep beraber olsun arkadaşlar okuduğun bir kitabı paylaşmak işte öğrendiğin bir bir yolu herhangi bir işi kolayca nasıl yapıyorsun bunu paylaşmak müminlerin birbirini yükseltmesi demektir. Ee, bunda hiçbir mahsur görmüyorum tam tersine böyle olması gerektiğini düşünüyorum ee, hepinize Allah'a emanet ediyorum hayırlı akşamlar haftaya inşallah şuara suresi e, onun da ayet numarasını vereyim isterseniz şuara suresinde 193. ayetten surenin sonuna kadar 192. ayetten affedersiniz 192. ayetten surenin sonuna kadar işleyeceğiz Allah izin fırsat verirse şimdiden hepinize hayırlı bayramlar Allah'a emanet olun